Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sallihi İki ön söz yaparak ümmetimizin dününü, bugününü ve yarınını konuşmaya başlayacağız. Birincisi, Hepimiz çok iyi bildiğimiz bir hakikati hatırlayalım. Rabbimiz kainatta düzeni yaratırken hak ve batıl diye iki kutup yarattı. Hak, Allah'ın razı olduğu Cenahın adıdır. Batıl ise, Başını, İblisin çektiği, Cenahın adıdır. Rabbimiz, Takdir buyurduğu, Düzen gereği, İblise, Sanki, Sanki, Allah ile, Baş edebileceğine, karşı durabileceğine inanacağı kadar güç ve kuvvet vermiştir. Sonunda beceremeyecek olduğu halde, iblis tek bir Allah diyen kalmayıncaya kadar mücadeleye azimlidir, kararlıdır. Binlerce seneden beri de bu kararlılığından taviz vermemiştir iblis. Yer yer iblis hezimete uğradıysa da Nuh tufanında hezimete uğradı. Lut aleyhisselamın kavminin helakinde hezimete uğradı. İbrahim aleyhisselam ateşte yanmayınca hezimete uğradı. Firavun boğulurken hezimete uğradı. Karun batarken hezimete uğradı. Bedir'de hezimete uğradı. Hendek'te hezimete uğradı. Yer yer hezimete uğradıysa da, mağlubiyetin acısını ciğerlerine kadar adeta hissettiyse de, iblis, son insanda haktan kopuncaya kadar savaşmaya ve kavga etmeye hazır bir güç adıdır. Bu nedenle hak ve batıl konuştuğumuz zaman karşımızda bugün filan örgütler, filan güçler diye bir isim varsa da bu tıpkı belli bir zaman Nemrut diye birisinin batılın adına sivrilmiş bir şahsiyet olarak adının çıkmasına benzer. Belki 300 sene sonra insanlık geçmişin tarihini irdelerken şimdi biz Nemrut diye bir mel'unu izlediğimiz gibi onlar da Amerika, İngiltere, Siyonizm filanca diye Güç isimleri sayacaklar. Çocuklar, medreselerde Allah'ın şeriatını ve İslam tarihini okurken, hasbunallah, ne kadar aptal adamlar varmış bu dünyada, ne biçim örgütler kurmuşlar, diyecekler biiznillahü teala. Çünkü, ileriki derslerimizde göreceğiz ki, dünyanın yuvarlak olduğu gibi dönerken, olaylar da, tarihler de, Ümmetler, milletler de yuvarlak bir zeminde yaşarlar hayatlarını. Sabit bir yerde duran, bu dönen olayların içerisinde sabit değerler görür. Dünya ile beraber dönenler ya da başı dönenler ne olup bittiğini anlayamazlar. Allah, olayları sabit bir yerden yarattığı gibi izlediğinden, herhangi bir şekilde İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken, çok büyük bir olay, önlenemez bir olay olarak onu görmedi. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma hamlesini de çok acil bir vaka olarak görmedi allah Teala. Çünkü Ebrehe'den önce de Ebrehe'ler vardı. Ebrehe'den beterleri vardı. Allah sabit yerden baktığı için Ebrehe gibi nicelerinin gelip geçtiğini gördü zaten. Ebrehe'yi de bir sinek vızıltısı bile görmedi. Allah'ın baktığı gibi bakanlar sabit yerden Kur'an'ın penceresinden bakanlar Tarihi bu şekilde okuyabilenler, herhangi bir şekilde başı dönmeden olayları izleyebilirler. Eyvah edenler ve bir ebrehe türünün Allah'ın Kâbesi'ne zarar vereceğini zannedenler, bakarken başlarının döneceği yerden, haber bültenlerinden, Allah'ın düşmanlarının, propagandalarının etkisinden baktıkları için başları dönmektedir. İnşallah, biz Kur'an'ın penceresinden, Rabbimizin kitabından, Peygamberinin Aleyhissalatu vesselam tebşiratından baktığımız zaman, başımız dönmediği gibi, kuş bakışı izlediğimiz bu büyük sahnede, bugün bizi ağlatacak, bir yığın olay bulunduğu halde Yarınki tebessüm ettirecek müjdelerden dolayı Bu ağlatıcı sahnelerden bile umut çıkaracağız Allah'ın izniyle İmanımız bunu gerektiriyor Tekrar birinci ön sözümün ayrıntısına giriyorum Bir batıl ve hak var kardeşlerim Burada hak Allah'ın cenahıdır Allah'ın tarafıdır Batıl iblisin tarafıdır. İblis için İbrahim peygamber mi? Nuh peygamber mi? Adem peygamber mi? Yuşa peygamber mi? Hiç önemli değil onun için. İblis için önemli olan hak cenahında kimin var olduğudur. Dolayısıyla iblis Ahmet Mehmet Ali Veli tanımaz. Hak tanır rakip olarak, düşman olarak, eğer, Hakk'ın, günün birinde ismi İbrahim ise, onu ateşe atmak için uğraşır. Hakk'a, simge olarak, bir gün, İsa diye birisi geldiyse, onu tanır düşman olarak. Kardeşlerim, biraz sonra göreceğiz ki, Allah, Allah, Hak dediği yani kendisinin cenahını, kendi tarafını Muhammed ümmeti diye isimlendirmiştir. Artık kıyamete kadar hakkın temsil yetkisi ümmeti Muhammed'in elindedir. Bunu hepimiz iman ediyoruz zaten. Ümmeti Muhammedten olmadıkça kimse Hak'tan yana değil, muhakkak batıldan yanadır. Hak'tan yana olmanın başka hiçbir alternatifi yoktur. İblis, aleyhille ane, bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla bugün, iblisin, bütün zamanlarda, ve bütün mekanlarda, İnsan yaşayan her yerde hedefi Ahmet Mehmet değildir, ümmeti Muhammed'tir. Çünkü iblis bireysel bir savaşın içinde değildir. İblis hakkı imha etmek için vardır. Bunu Allahu Teala'nın huzurunda bin bir edep kıtlığıyla söyledi zaten. Sana kulluğu engelleyeceğim dedi. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda Ahmed'i Mehmedi sapıttıracağım demedi. Sana kulluk yapılmaz hale getireceğim dedi. Hedefi haktır. Eğer bu böyle ise bugün ümmeti Muhammed'in bir gerçeği anlaması lazım. O gerçek nedir? Biz ümmet olarak hakkı temsil ediyoruz. Hak biziz. Batıl bizim karşı cephemizdir. Eğer hak bizsek, batıl da iblis ise, bizim şu bu örgüt, şu olay, bu olay, şu olumsuzluk, şu afet, değildir endişemiz bizim endişemiz sıkıntımız iblisin kendisidir iblisin belki milyon çeşit tezgahı ile aynı anda uğraşmaktır eğer biz şahıslar ve zamanla tıkatırsak kendimizi bizim yaratılmamızdan binlerce sene önce belki yüz binlerce sene önce konmuş bir projeyi Bugün çizilmiş bir proje zannederiz ve altında kalırız bunun. Önce bunu tanımamız lazım. Hak var, batıl var. Bugün hak ümmeti Muhammed demektir. İblis de Adem aleyhisselamdan beri bütün peygamberler ve bütün hak ehli kim ne kadar varsa hepsiyle yaptığı bütün mücadele ve kullandığı taktiklerin profesyonelliği ile ümmeti Muhammed'in karşısındadır. Tıpkı ümmeti Muhammed'in Adem Aleyhisselam'dan beri tekamül ede ede gelen hak nazariyesini Allah'ın dinini son noktada ve zirvede temsil ettiği gibi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Benden önceki peygamberler bir bina yapan usta gibi geldiler, ben çatısını yaptım bu binanın diyor. İblis de, mücadelesiyle, batıl adına yürüttüğü mücadeleyle, helak için bütün profesyonelce tedbirlerinin, son oyunlarını oynamaktadır. Bunun için belki, internette nihayetinde iblisin keşfidir diyebiliriz. Bunun için insan oğlunu, bir dakika içerisinde şehirler şeklinde imha edecek silahların keşfinde insanın aklı kısır kalmış, iblis bunu geliştirtmiş olabilir deriz. Böyledir demiyoruz. Bu mümkündür diyoruz. Çünkü Allah salih kullarına ilham ederken iblis de kendi adamlarına ne yapacakları konusunda profesyonel destek vermektedir. Çünkü proje Amerikan ve İngiliz projesi değildir. İsrail'in bu zurnada delik numarası bile yoktur. Proje iblis projesidir. İblisin de geçmiş birikimini kendi yaranlarına aktarması kadar doğal bir şey yoktur. İkinci ön sözümüz kardeşlerim. Bu birinci ön sözden sonra. Ne dedik ön sözümüzde ama? Ümmeti Muhammed nedir dedik? Ümmeti Muhammed Arap Yarımadası'nda yaşayan Araplar mıdır? Bir Kur'an kursunda okuyan talebeler midir? Nedir acaba? Hayır, Ümmeti Muhammed, Adem Aleyhisselam'dan beri Allah diyen bütün kitlelerdir. Ve Ümmeti Muhammed'in gündemi, hem hak olan Allah'ın onlara koyduğu, getirdiği şeriattır, hem de onun karşı tezi olarak iblisin geliştirdiği muhtemel ve işleyen bütün projelerdir. Buna göre, şöyle bir soruyu beraberce tefekkür edelim istiyorum kardeşlerim. Bir ressama, bir sanat adamına, ümmeti Muhammed'i simgeleyen bir figür yapar mısın diyelim? Veya buyurun hep beraber, elimize kalem alalım ya da bilgisayarın başına geçelim, İslam'ı ve ümmeti Muhammed'i simgeleyen bir şeyler üretelim diyelim. Çok üzülerek ve Allah'tan haya ederek, bu birinci ön sözün bağlantısı olarak haya ederek, deve bile İslam'ı simgeler hale gelmiştir. Neredeyse deve bile kutsal bir hayvan olacak, Arap Yarımadası'nda diye. Başka bir özelliği yok. E Kur'an'da adı geçiyor, e, merkeplerin de adı geçiyor Kur'an'da. Hem de iyi sesleri var diye Kur'an onları anlatıyor. En iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle Kabe resmi. Kabe resmi, her şeyi simgeyle. Hatta dikkat ediniz, gazetelerin, dergilerin, din eksenli içerikli bir yazı yazacaklarsa, ya bir Kabe resmi, ya Medine'de bir minare resmi, ya bir adam bir koçu kesmeye çalışıyor, kurban bayramı resmi, örtülü bir kadın resmi, İslam, Adem aleyhisselamdan beri, Allah diye yeryüzünü inleten, milyarlarca insanın hatırası. Savunma mekanizması olarak İslam, iblisin binlerce senedir, Cennette başlayarak geliştirdiği menfi projelere karşı tez olma konusu olan İslam Arap Yarımadası haritasıyla minareyle Kabe resmiyle simgelenecek kadar küçültülebilir mi arkadaşlar? Bir Hristiyan ve Yahudi İslam düşmanı olarak İslam'ı simgelemek için deve kullanır buna hiç itiraz etmem çok da uygundur derim. Onun kafasında hayvanca şeylerden başka ne bulunur ki zaten? Ümmeti Muhammed ise bu büyük projenin en aktif insanları olarak Ümmeti Muhammed deve ile İslam'ı özdeştirebilir mi? İsmail'e yazık olmadı mı? allah Teala'ya teslimiyetin simgesi olarak onu anlattığı halde, Kur'an-ı Kerim, İbrahim Aleyhisselam'ın kesme meselesinde, biz onu çocuklarımız için adanmış kurban gibi görmekle yazık etmedik mi İsmail'e ve İsmail kıssasına Kur'an-ı Kerim'de? İkinci ön sözüm bu arkadaşlar. Lütfen bir nefis muhasebesi yaparak, böyle tenkit konusu kabul etmeden, Hemen bir soru. Bilgisayarda ressam olmamız şart değil. Binlerce, on binlerce figür var, görüntü var. İslam'ı simgeleyen üç öge seçer misin burada dediğimizde bakın ne seçeceğiz arkadaşlar. Hatta çok daha garip bir şey. Kureyş siyah bir ırk olmadığı halde ashab-ı ilgili resim çizecekleri zamanlar çocuk e, kitaplarında vesaire siyah derili insanlar hepsi çiziyorlar. İslamlık siyahla yaşlılıkla 3 4 tane cami resmiyle simgeleniyor halbuki İslam Allahu Teala'nın batılın karşısında ebedi projesinin adıdır. iyi bir ressam, iyi bir sanatkara, İslam'ı simgele dediğinde, bunun için bir figür üretir misin dediğinde, bunu yapamam demesi gerekir. Resim çizmek caizdir dili diye değil. İslam'ın nesini anlatabilirim ben? Mümin'e verdiği ruhu mu? İbadeti mi? Heyecanı mı? Büyük tarihini mi? O tarihinden daha büyük geleceğini mi? Kutuplardan kutuplara kadar, her yerin Allah diyeceği günün müjdesini mi aktarayım? Cahiliye karanlıklarında çocukların diri diri gömüldüğü zamanda, insanlığa hidayet olan güneşini mi hatırlatacaksın? Geçmişine tutsan geleceğini koyacak yer bulamazsın resimde. Geleceğini anlasan geçmişini bulamazsın. Hangi peygamberi, dışlayabilirsin ki bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın öncesinde bu binayı inşa eden ustalardan birileri İslam ressamların sanatkarların beyan edemeyecekleri kadar muazzam bir görüntünün adı olmalıdır müminin gözünde kardeşlerim İslam budur ümmeti Muhammed budur haykırıyorum reddediyorum Çiğniyorum bu anlayışı. Deveyi İslam figürü olarak kullanana yazıklar olsun diyorum. Efendim peygamberimizin kusva isimli bir devesi varmış. Buna yazıklar olsun diyorum işte. Kala kala peygamberden ya aşura çorbası ya da bir deve mi kalırmış? Bu yanlış anlayış içimize sızmış küçültülmüş İslam. Logosu bile küçültülmüş bir İslam anlayışı düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürmektir. Başka hiçbir şey değildir. Büyük düşünemeyenler büyük bir ümmetin ayak bağıdırlar. Ümmeti Muhammed'i camilere kapatıp namaz kıldırtmayı İslam adına başarı zannetmek yazıklar olsun Medine'de gerçekleşmemiş bir şeydir. Yazıklar olsun bu anlayışa. Öbür taraftan Medine'de kurduğu mübarek mescidinde bir hafta üst üste namaz kılamayan bir peygamberin var senin. Muhakkak Medine'nin dışına çıkmış. Ama yıllarca hiç cami kaçırmamış olmayı yeterli buluyorsun. İslam'ın bir parçası mıdır değil midir onu konuşmuyoruz. Bu mudur İslam tek başına? O olunca İslam tek başına. Müslümanların kendi öz topraklarında bile Allah demesi suç hale gelir işte. Bu iki ön sözü kardeşlerim, bugünkü işleyeceğimiz ders açısından ve ümmetimizle ilgili tefekkürümüz açısından, dünyanın nasıl dönüp durduğunu anlayacak mantığımız açısından, bu iki ön söz çok önemli. Hak ve batılda hakkın bu asırdaki sahipleri miyiz? Yoksa cennete girmek için kanunen uymamız gereken bir dine mi uyduk? Bir, ikincisi ümmeti Muhammed gözümüzde nedir bizim? Ashab-ı kiram ümmeti Muhammed'in özü olarak neyle simgelenebilirler? Sadece kılıçla mı? Deve yarışlarıyla mı? Hayat deveden ibaret mi? Kılıçtan ibaret mi? 23 yılda hayatı dönüşü istikametinden ters tarafa çeviren adeta doğudan batıya dönerken batıdan doğuya çevirecek büyük bir süratle ve hızla İslamlaştıran bir hayatı hayata bu kadar etki eden bir anlayışı çok basit şeylere beyan edemeyiz, feda edemeyiz arkadaşlarım. Burada Kur'an'dan bir ayet okuyacağız. Hac suresinin inşallah 78. ayetini okuyacağız kardeşlerim. Ama hani özellikle beyinlerimiz, gözlerimiz ve dilimiz bu ayeti okumaya kulaklarımızda dinlemeye hazır değilse, şöyle kendimizi bir silkeleyelim, şu birinci ön sözde ve ikinci ön sözde, etmeye çalıştığım hakikati, Rabbimiz karşımıza nasıl çıkarıyor buna bakalım. Bize, şurada ve burada batıl bir şekilde, Ümmeti Muhammed'i, uçlarından bir ucundan tutup, İslam'ı dosyalardan bir dosyasını çekip sadece budur İslam diye özellikle anlatan, cihada önem vermeyen, hatta müminlerin Mescid-i Aksa'yı müdafaa için yaptıkları cihadı bile caiz görmeyen anlayışları evrensel İslam sahipleri olarak lanse edenler bize ne vermek istiyorlarmış aslında? Cihadı kaldırılmış, şusu busu imha edilmiş bir yığın, zarara uğratılmış İslam'ı niye insanlığı kurtarmıyor diye karşımıza çıkarıyorlar. Halbuki İslam daha başka bir şey kardeşlerim. Bugün İslam'ı ve ümmeti Muhammed'i konuşacağız. Ümmeti Muhammed diyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edenler demek ama realitede oturduğunda ümmeti Muhammed hakkın 571 yılından sonra Allah tarafından yetkilendirilmiş temsilcileridirler. Ümmeti Muhammed'deki zafiyet Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlık Ümmeti Muhammed içinde bir diğer peygamberler bulunan hak kitlesinin zafiyetidir. Bir müminin katledilmesi hak cephesinden bir kayıptır yeryüzünde bir bardak alkolün kullanılması, hakkın vazifesini yerine getirememesi anlamınadır. Bunu anlayabilmek için kardeşler, bugünden itibaren, sabahleyin evden çıkarken, akşam eve girerken, bir kütüphanede araştırma yaptığımız zaman, bir toplantıya girdiğimiz zaman, bir şey konuşacağımız zaman, Haberlerde bir facianın bir acının hatırlatması yapıldığında Hac suresinin 78. ayetine müracaat edeceğiz. Dinleyeceğiz. 78. ayeti Hac suresinin adeta sümen altı yapılmış gibi müminlerden gizlenmiş gibi duruyor. Hatimlerde okundu, teravihlerde okundu, cenazelerde okundu, camilerde okundu, törenlerde okundu. Ama Allah'ın kitabının bu bölümü sanki başka bir manası varmış gibi, gizli manaları varmış gibi adeta müteşabih. Yani üstü başka mana gösteriyor da içinde başka mana varmış gibi algılandı. Göreceğiz ki hiç de öyle değilmiş kardeşlerim. Eğer Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı, kıyamet günü hesabını vereceğimiz Kur'an'ı, kitabımızı dinleme, kapasitemiz oluştuysa, şimdi buyurun, Allah rahmet eylesin, 1957 yılında, Şeyh Minşavi'nin okuduğu, Hac suresinin 78. ayetini dinleyelim kardeşler. Hac suresinin 78. ayetindeyiz. Ümmeti Muhammed konuşuyoruz. İslam konuşuyoruz. Allah'ın kitabından, Allah'ın kitabından sözün bittiği ve en sözün, en son sözün söylendiği yerden okuyoruz. Kardeşlerim, bu ayeti 11 paragrafa böldüm. Görüyorsunuz. 11 paragrafa bölünmüş durumda. 11 konu ihtiva ediyor ayet. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Kendimize göre mealini yazabiliriz. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. 2 Huvece tabakum Sizi o seçti. Allah sizi seçti. Oma jaale aleykum fi'd-din min harac. Din konusunda size zorluk çıkarmadı. Millete ebiikum İbrahim bu sizin babanız İbrahim'in dinidir. Hani peygamberinizin dedesi diye övünüyordunuz ya, onun dini bu. Hangisi şu size anlatılan din? Huve sema'kumul muslimin min qablu ve fi hada. O yani Allah size eski kitaplarda da bu Kur'an'da da Müslümanlar adını verdi ve altıncı paragrafımız Liyakuna rasulu şehiden aleykum peygamber sizin şahidiniz olsun ve tekunu şahada alen sizde bütün insanların şahitleri olun faaqimu salah namazın ikame edin. O etuz zeka namazı kıldıktan sonra zekatı da verin. Ve <gülüyor> tecsimu bi hablillah. Ve tecsimu billah. Allah'a sarılın. Huve <gülüyor> mevla'kum. O sizin mevlanızdır. Fe ni'mel mevla. Ne güzel mevladır o ve n'amul nasir ne güzel yardımcıdır. Tekrar bir başka hafızdan bu ayeti dinleyelim, devam edelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vecâhidû fillâhi hakk'l cehâdih هو جذبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة تابكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكونوا رسول شهدا عليكم وتكونوا شهداء أعلن fa atimussalata wa atuzekata wa salakallahu nazim. tekrar ayetimize dönelim hac suresinin 78. ayeti Kardeşlerim, bu bir sorumluluktur. Bu ayeti öğrenmek sorumluluktur. Bu sorumluluğa hazır olmamız gerekiyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Bundan sonraki cümleleri dikkatle okuyalım. Hüve citebâ küm. Hüve kum siz demektir Arapça. İcitebâ <gülüyor> seçti demek. Huve <gülüyor> Allah'ı gösteriyor. Hüve ictebâ küm. Sizi Allah seçti bunun için. Bu cümle daha sonra üzerinde duracağız inşallah. Bir ilandır kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olmak, Allah'ın kıyamete kadar, hak adına, bekçiliğine kabul edilmiş olmaktır. İnzivaya çekilmek değildir. Ümmeti Muhammed, ibadetini yapıp cennete giren değil yeryüzünde Allah'ın dünyayı yaratma maksadını gerçekleştirip kulluk vazifesini yapıp gidecek bir ümmettir birinciden son insanına kadar ümmetin misyonu budur huve <Sessizlik> citebâküm sizi Allah seçti hangi konuda seçti Allah yolunda cihad etmek sizin işinizdir. Namaz mı bu? Namaz daha sonra gelecek zaten. Zekat mı bu? Daha sonra zekat gelecek zaten. Dolayısıyla öğrenciye burs vererek kurtulamazsın bu ümmet sorumluluğundan. Burs verip bildiğin gibi yaşayarak değil, burs da vererek Allah için çalışarak da. Cihad ne zaman neyse tabi hangi cihat gerekiyorsa senin için, huve <Sessizlik> ctabâkum, sizi seçen Allah'tır, Allah seçtikten sonra, sizin, beğenip beğenmeme hakkınız olmaz, peki, bu ümmet yükü, çok ağır olmaz mı? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ zor bir şey emretmedi Allah, Keyfine düşkün olursan sabah namazına kalkmakta zor, abdest almakta zor, emri bilen mağruf yapmakta zor, o zaman her şey zor. Cennetle tarttığın zaman Allah'ın sözlerini hiçbir şey zor değil bu dünyada. O majale aleikum fitdini min üçüncü kanunu Allah'ın dört İbrahim standartları bunlar. Şu yazık ettiğimiz İsmail kıssası var ya, şu ateşe atılmasını İbrahim Aleyhisselam'ın dinlediğimiz var ya atıldı da, işte ateşe serinlik ol dedi, serin selamet oldu İbrahim. Millete büküm İbrahim. Bu 78. ayet sorumluluk arkadaşlar. Ateşe atılma standartları bunlar. Ve beşinci tüyler ürperten şeye dikkat ediniz kardeşler. Huva Allah kum size isim verdi. Türkçe'de diyoruz ya isim baban kimsenin. Bizim ismimizin sahibi Hüve kum sizin isminizi veren odur. El-Muslimîn Müslümanlar diye isim verdi. Ama bir dakika, min kablu, sizden önce, bu ümmetin doğumasına Tevrat indiğinde 3000 sene vardı belki de. Doğumundan binlerce sene önce adı konmuş bir ümmetiz biz. Wafi hada, Kur'an'da da adınız böyle sizin. Allah Tevrat'ı gönderdi. İncil'i Zebur'u gönderdi. Her okuyan o kitabı ümmeti Muhammed'i insanlığın son kalesini okumak zorunda kaldı. Huwa sammakumul muslimin min kablu. Bu min kablu çok önemli. Bugün tarih sahnesine çıkmış Araplar Arsiyayı fethettikten sonra gün yüzüne çıkmış biri değiliz biz. Yokken Yahudi bu ümmetin adı vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki sahifelerde de bu ümmetin adı vardı. Bu ümmet gün yüzüne yeni çıkmadı. Kur'an'da zaten bunu söylüyor. Peki bir Allah için hakkıyla cihad edin. 2 unutmayın sizi Allah seçti kendiniz beğenip gelmediniz. Üçüncüsü zorluk yok bu dinde zorluk yok. Dördüncüsü bu İbrahim standardıdır. Ateşe atlamakta sakınca görmeyenlerin standardıdır Peki 5 adınızı Allah koydu sizin. Bütün bunlar niye oldu? لِيَكُونَ Rasul شَه۪يدًا عَلَيْكُمْ Peygamber, bunların hepsinin şahidi olsun diye, olup bitenlerin. Peygamber, şahitlik edecek, içinizde iken, وَتَكُونُوا شُهَدًا اَعْلَنَّاسِ Siz de insanların şahidi olacaksınız. Ne demek? Çok kolay ne demek? Bütün bu sayılan şeylerde, peygamber sizden sorumlu olacak ona soracağız ne yaptığını nitekim Nisa suresinde Allahü Teala sana sorduğumuz zaman kıyamet günü diye başlıyor size de insanları soracağız ne ettiniz bu emaneti diye ve tekûnû şuhedâ a'len nâs bunu bilin fa akîmus salâ ve Şimdi sekizinci olarak namazın hakkını verin ki imanınız taze dursun. O zeka zekatı da verin ki mal perestliğiniz olmasın. O atosimu billah. Bu kıvamı yakalayınca Allah'a sarılın. Hu ameulakum. Sizin sahibiniz Allah'tır. Nimel mevla, o ne güzel bir sahiptir. Bu Nimen nasir ne güzel yardımcıdır. Ümmeti Muhammed deve ile Arap Yarımadası ile yeşil renklerle sembolize edilebilecek bir ümmet değildir. Gökler, feza Ümmeti Muhammed kavramını sıkıştırabilecek kadar geniş bir alan değildir. Adı Peygamberinin doğumuna belki 2000 bin seneden fazla bir zaman varken konmuş bir ümmetten söz ediyoruz biz. Kapasitesiz, dar düşünceli, menfaatin etkisinde kalarak ümmeti Muhammed'e din öğretenler yüzünden bu ümmetin kapasitesinin küçültülmesi mümkün değildir. Bu ayeti tekrar Hafız Efendi'den dinleyelim şimdi. Seçilmiş ümmet olmak. Seçti Allah. Seçti. Sorumluluk yükledi. de tekunu şu hedef nas. İnsanların şahitleri, insanların emanetçileri olarak yük yükledi Allah. Mesul tutacak. Ve Adem aleyhisselamdan beri Bütün insanlığın Allah diyenlerinin özü bir ümmet Bir kenarda Adem aleyhisselamdan beri Kıyamete kadar Allah diyenlerin hepsini düşman olarak gören iblisin Öbür tarafı Şimdi neden? İslam toprağı denen yerlerde, büyük kaoslar, olaylar, fırtınalar, vurdular, kırdılar, ölümler neden oluyor, anlayabileceğimiz durumdayız. Çünkü, İslam, Orta Doğu haritası ile gösterilen din değildir. Dünya bile, İslam'ı gösterecek bir simge olamaz. Çünkü, benim Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem rahmetenli dünya gelmedi. Rahmeten lil alemin olarak geldi. Dünya alemlerden bir alem sadece. Nerede cinlerin yaşadığı kıtalar? İnsanoğlunun görmediği, bilmediği, tahmin etmediği mahlukat Nerede? rahmetellil alemin dünya bile ümmeti Muhammed'in çalışma ve hareket alanının tamamı değildir dolayısıyla Orta Doğu'dan başka ümmet mefhumu düşünemeyen İslam mefhumu düşünemeyenler için hep kan akıyor Orta Doğu'da olur ama Orta Doğu'da Kabe'nin civarında Mescid-i Aksa'nın civarında binlerce yıldan beri Adem Aleyhisselam'dan beri süren hak batıl savaşının cephesi bulunduğu için Orta Doğu hep kan gölüdür diye iman etseydi bir insan bu olayları çok rahat anlardı haber bültenine de ihtiyacı olmazdı zaten hatta 3 gündür niye olay olmadı diye merak da ederdi gözden mi düştük acaba diye tefekkür ederdi Kardeşlerim ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz. Bir grubu, kiliği, cemaati, frekansı bir şey konuşmuyoruz. Ümmet mefhumunu konuşuyoruz. Bu ümmeti Allah kıyamete kadar kalacak ve geminin sorumluluğunu taşıyacak kadro olarak seçmiştir. Bunun için de Peygamberlerin efendisi ve insanlığın en büyüğü, en şerefli insan olan Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberi olarak tayin etmiştir. Çünkü son, geminin son yolcuları ve son limandan kalkan gemi olduğu için bu. İnsanlığın iblis tarafından bugüne kadar biriktirilmiş bütün sorunları bu gemiye bindi. Bu geminin çarptığı dalgalar kadar ağır dalgalar olmadı insanlıktayız. Çünkü iblis de bir profesyonelliğe yeni yeni ulaştı daha. Şimdi bu dalgalarla uğraşacak, büyük bir sorun yumağıyla karşılaşacak ümmet olduğu için de, alemler çaplı bir ismi Allah başında peygamber olarak göndermiştir. Bütün kitapları iki, bütün kitapları ihtiva eden, ve hepsinin doğrulayıcısı niteliğinde olan Kur'an'ı kaynak olarak göndermiştir. Yön olarak da sağı solu değil, kainatın merkezi durumunda olan Kabe'yi kıble olarak belirlemiştir. Ve Yahudilerin de, gözüne soka soka, dedeleri İbrahim Aleyhisselam'ın, onların öz, Nesep dedesi olan İbrahim Aleyhisselamın ayak izinin bulunduğu makamı İbrahim'in yönünü Yahudilere rağmen ümmeti Muhammed'in kıblesi yapmıştır Allah üç ve Allahu Teala bütün bu şerefli gidişata uyumlu olarak ümmeti Muhammed'i ibadet edip terazide hile yapmayıp iffetli yaşayıp kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmadan, temiz bir şekilde ölüp, iyi bir cenaze töreniyle, arkasından da dualar yapılarak, temiz bir açma, çamağaçlı bir kabristanlığa gömülerek, Allah'a giden bir ümmet olarak değil, belki Musab bin Ümeyil gibi, eli kolu parçalanmış olarak, Rabbine giden bir nesil olsun diye gönderdi. Sorumluluğu olan bir ne? وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ insanlığın şahitleri olacak bu ümmet çare yok. Bu ümmet camiden evine evden camiye yapamaz. Tekerlekli sandalyeye düştüğü zaman bile bir insan o öyle razı olamaz. Çünkü hiçbir şey yapamadığı zaman bile bu ümmetin adına dualar edecek, gözyaşı akıtacak bir takati vardır onun. 5- bu ümmet, insanlığın filan projesi, ılıman bilmem nesi, şusu busu değildir. Bu ümmete Allah, Müslümanlar diye isim vermiştir. Bu isim de ümmetin doğumundan binlerce sene önce konmuştur. Leyf-i Mahfuz'a. Dolayısıyla ilman İslam demek, light İslam demek, gavurluk demektir. Bunu söylemek gavurluktur. Allah'ın koyduğu ismi kimse değiştiremez. Bizim nüfus kağıtlarımızda da, göbeklerimizde de yazılan adımız budur. Huve semmâkümül muslimîn. Huve semmâkümül muslimîn. Müslümandan başka isim kabul edeyim. İslam'ımıza herhangi bir uydurukça, renkli renksiz bir isim ilave eden bu ümmetten olamaz. Düşmanı olur. İblisin tuzaklarından biridir bu. Ve kesinlikle İslam'ın içindeki hizmet alanlarından, veya daha iyi iş yapma kalitesinden kaynaklanan hareketleri İslam'ın ikinci ismi gibi de kullanamayız. Şöyleli Müslüman, böyleli Müslüman yoktur. Ya Müslüman vardır ya başka bir şey vardır. Kırmızı Müslüman, beyaz Müslüman olmaz. Ebu Bekir'ci Müslüman, Ömer'ci Müslüman değiliz biz. Biz Muhammed'ci Müslüman bile değiliz. Allah'ın kullarıyız sallallahu aleyhi ve sellem ismimizde bir sorun olmadığı gibi ismimiz o kadar şerefli bir isimdir ki bu ismi Rabbimiz bizi göndermeden önce göndermiştir bizden önce bizi görmesi mümkün olmayanlar bile adımızı okumak zorunda kalmışlardır kitaplarında şimdi insanlar kendi elleriyle bunu nasıl tahrif edebilirler ki ve ve şu büyük gerçek, altıncı büyük gerçek, bu ümmetin önü açık olsun diye Allah bu ümmete katılmayan hiç kimsenin cennete girme ihtimalini kabul etmemiştir. O men yebdeği gayrel islami dinen felen yukbelemine. İslamdan başka, ümmeti Muhammed standardından başka herhangi bir dine kim girerse o yoktur. O vafile ahireti o ahireti perişan olanlardandır. Hiçbir Vasıf, çalışma vesaire bu ümmetten olmanın dışında cehennem azabından kurtarma teminatı değildir. Bu ümmetin önü açık olsun diye Allah bu ümmete bu, bu vasfı getirmiştir. İyi insan olamaz hiç kimse. Hiç kimse İsa'nın, Musa'nın veya başka bir peygamberin, İbrahim Aleyhisselam'ın izlerini devam ettiriyorum diyemez. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugün Musa gelse, benim ümmetimden olmaktan başka bir çaresi yoktur bu hatta kardeşlerim ileriki dönemde ümmetin iç fitneleri sorununda konuşacağız inşallah İsa aleyhisselam gelecek bir gün ve İsa aleyhisselam kendisi beş büyük peygamberden biri olduğu halde nereye gelirse orada namaz kıldıran cami imamının arkasında namaz kılıp bu ümmette müminlerden biri olacaktır ümmetimin önünün Açılmış açısını gösteriyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Başka hiçbir şey değiliz. Müslümanız. Onun dışında hiçbir vasıf ve ismimiz yoktur bizim. Şimdi, bizi seçtiğini söyleyen Allah'ın, diye bizi seçtiğini ve bizi ümmeti Muhammed olmakla şereflendirdiğini söyleyen Rabbimizin bu ayetini yeniden düşünmeyelim mi kardeşler? Bunu her gün bir defa, iki defa bir umut meşalesi olarak namazlarımızda en azından zamm-i sure olarak okumayalım mı? Bir hafız efendi, bir Müslüman hatim okurken hac suresinin bu ayetine geldiğinde umut göz yaşlarına boğulup dakikalarca bu sayfayı çeviremeyecek kadar heyecanlanmalı değil midir kardeşlerim tefekkür açısından muhasebe açısından ve geleceğe bakış umudumuz açısından hem hafız Memişavi'den hem diğer hafızımızdan bir kere daha dinleyelim bu ayeti بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وجاهدوا في الله حق وجهاد فَيَرْمَّ الْمَوْلَى وَيَرْمَّ النُّصِيلِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده. هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لولا تابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير صلى الله